Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bir arkadaştan soru geldi. Diyor hocam kurban beyramı yaklaştı ben bir kurban keseceğim. Kurbanlığın şerti nedir? Yani kurban alırken neye dikkat edeceğiz? O şartları soruyor. Soru güzeldir çünkü her musulman imkanı olsa kurban kesmek onun için nedir? Hanefi mezhebinde vaciptir, diğer mezheplerde sünnet-i Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer bir musulmanın imkanı oldu kurban kesmeye, kesmiyor bizim musallamıza gelmesin. Yani bizimle beyram namazı kılmasın. Demek ki bu bir nehidir, bu bir reddir, bu bir hazarlamadır. Yani bir Müslüman musulmana yakışır ki kurban kessin. Onun için arkadaş da soruyor, soru güzeldir. Kurbanın şartleri var. Bu şartleri de alimler altı şart olarak koymuşlar. Birincisi şert, kurban neden olacak? Her hayvan kurban olmaz. O da geçiyor ayette, behimetul En'ami. Ayette geçtik gibi behimetul En'am, fıkıh kitaplarına dönüyoruz, bakıyoruz. Arap dilinde behimetul En'am dedikleri, çünkü Allah subhanehu teala ayette şöyle buyuruyor. Ve likulli ummetin cealna men seken لِيَذَّكَّرُوا إِسْمَ اللّٰهِ ala ma رَزَقْهُمْ min بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ Behimetil anam nedir? Alimler duyurlar ibil, deve, bakar, inek, ghanem, koyun. Bu üçü olur. Bu üçünün haricinde ee, olmaz. İkinci, ikinci e, şert ne olacak? Yaşı. Bu hayvanların yaşı olacaktır. Yaşını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde e, zikretmiştir. O yaşlarda nedir? <gülüyor> Deva, deve kesiyorsun beş yaşında olacaktır. Dört yaşında çessen olmaz. İnek kesiyorsun ne olacak? İçi yaşında olacaktır. Koyun ise bir yaşında olacaktır. Evet. Ondan dolayı e, bir yaşında olma nedir e, koyunda? şarttır. Üçüncü şert. Üçüncü şart diyor ki o hayvanı ki kurban kesiyorsun sah selim olması lazım. Yani sağlıklı olması lazım. Sağlıklı olmak için dört tane ayıp var bu hayvanda bulunmaması lazım. O dört ayıp hayvanda olmaması lazım. Hayvan ister dev olsun, ister inek, ister koyun olsun ne olacak? Sağlıklı olacak. Birincisi ayıpler ne olmasın onda? çor olmasın. Yani hayvanın bir gözü, yenki gözü kör olmasın. Yen gözünün bayaz su inmiş, gözü bambayaz olmuş, hayvan görürse de az görüyor, bu olmasın. Neden? Çünkü hayvan görmese yemeği ne yemez, sağlıklı olmaz. Allah subhanehu teala e, istemiyor bizim bizim bizim mallarımıza ihtiyacı yoktur kanımıza da ihtiyacı yoktur ama bizim niyetimize sen Allah için bir şey ikram ediyorsun en güzel niyetmen lazım. Çinci Apaço hasta olmaması lazım. Yani hayvan bazen ataşı olur, bazen e, öksürür, bazen bakıyorsun hasta olur, yeme yemez. Bular olmaması lazım. Yani bedeninde bir yara var. Bular olmaması lazım. Sapa sağlam olması lazım. Üçüncü, topal olmaması lazım. Yani bir hayvanın bir ayağı sakattır Yani bir ayağı kesiktir olmaması lazım. Dört ayak üzerine koşacak. Neden? Gidip yemeğini yiyecek. Topal olmaması lazım. Dördüncü, e, bu hayvan çok zayıf olmaması lazım. Yani böyle zayıf olmuş ki neredeyse rüzgar vurarken yıkılıyor. Böyle hayvanlar da var. E, bir de hayvanın bazı hayvanlar var Akıllı, akıl dengeleri bozulur. O da bu e, çok hezil dedikleri alim çok zayıfe dahildir. Bu dört şart olmama, olmamak şartıyla bu dört ayıp bulunmamak şartıyla hayvanı bilirsiniz inşallah. Bu e, kabul olunur Allah'ın izniyle. Bu üç dördüncü şart ne de? Kurbanda. Kurban malikinin sahibi olması lazım. Yani ben kurbanı bir deneden izinsiz almışım. Kesemem. Yani çalmışım o kurbanı kessem olmaz. Yani gasp etmişim. Yani e, iddia etmişim bu benimdir. Zulümle me olmuş o. Bu türlü şeyler caiz değil. Beşincisi hiçbir zaman o kurban Kimsenin hakkı olmaması lazım üzerinde. Yani o kurban üzerinde hakkı olmaması demek ki o kurban sırf senin olacak. Hiç kimse onda bir hak iddia etmeyecek bir de malın olacaktır. Onu satın al almışsın. Yani ödünç almamışsın vesaire satın almışsın bu senin olacaktır. Altıncı şart kurbanı zamanında keseceksin. Zamanı neredir? Alimlerimiz diyorlar, eyyamut teşrik. Eyyamut teşrik nedir? Hac günleridir. Birinci, Beyram'ın birinci günü, sonra üç gün daha. Yani dört gün yapıyor. Bu dört gün içinde keseceksin. Ne zaman keseceksin? Beyram namazından önce olmaz. Beyram namazından sonra olacaktır. Bu bir. İkinci, dördüncü gün, akşam gün batmadan önce olacaktır. Bunun haricinde kestin, o olur? Kabul olmaz. O normal bir sadaka olur. Bir de kurbanı ceceler de kesebilirsin. Cece gündüz fark etmez. Her zaman kesebilirsin. Böyle bir kurbanı kessin. Allah Subhanahu teala inşallah kabul eder. Ve bu niyetten de yaptın. Sen kendi üzerine olan vacibi ada ettin. Allah bütün, hepimize kurban kesmeyi hakkıyla nesib etsin ve halis niyetle Allah rızası için olmasın da e, nesib etsin elhamdülillah rabbil alamin